Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestaferu ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min amalina Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluh Eмма ba'd Fe inne istaqal hadithi kitabullah ve hayral hadiy hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü umur ha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalaleti ve kullu dalaletin finnar Sebercet kitabının şerhinde namaz kitabı safların ihamesi bölümünde kalmıştık. 276. hadis Enes bin Malik radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saflarınızda düzgün durun ve sık tutun. Muhakkak ki ben sizleri arkamdan görüyorum. Enes Radyaland dedi ki nitekim bizden her birimizin omuzunu yandakinin omuzuna ve ayağını yandakinin ayağına yapıştırdığını gördüm. Şayet sen gitsen ve bunu yapsan onlardan birinin sanki hırçın katırlar gibi olduğunu görürsün. Bu hadis Bukhara ve şartlarına göredir. Son cümleye kadar olan kısmı Bukhara rivayet etmiştir. Yani bu son cümle Ziyadesiyle i̇bn Bişeybe, Şeybe, Ebu Yala, Bukhara ve Müslüman şartlarına göre bir isnahtar rivayet etmişlerdir. Elbani da tarih etmiştir Evet, Nebi ve Vesselam'ın e, arkantısından da safları gördüğünden geçen hafta bahsetmiştik. E, burada e, imam olan kişinin, namaza başlamadan önce işte saflar düzeltip e, safların düzgün tutulması, sık tutulması ulusunda uyarı yapmasının sünnetten olduğunu da e, yani bu söylemi e, yapmanın sünnetten olduğu da anlaşılıyor buradan. İbn-i Huzeyme e, sayhinde yuvadetti bir hadiste işte Allah size rahmet etsin. Safları sık ve düzgün e, tutun. Bu şekilde bir dua ettiği de e, sabit. Yalnız mesela çok yaygın olan bir ekleme var. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Safları düzgün tutun. Buradaki bereket lafzıyla, yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis vardı olmuş değil bildiğim kadarıyla. Sahih olarak gelen, işte Allah size rahmet etsin. Safları düzgün tutun. Bu şekilde söylediği geliyor. Yani bu duayı yapmak da sünnet. Enes radyalan safların tutuluş şeklinde anlatıyor. Diyor ki her birimizin Omuzu yanındakinin omzuna, yani omuzlar bitişiyor. E, Ayaklarda yandakinin yanındakinin ayağına bitiştiriyor. E, yani insan kendi omuzları hizasında ayaklarını açtığı zaman yandakiyle bitiştirir. Yani çok fazla açmasına gerek yok. Böyle bir durum e, yanda, yanında duran kişiyi de sıkıntıya sokar. Yani fazla açtığı zaman veya daha az açtığı zaman. Tarif ediyorlar ya işte dört parmak olacak falan diye. Kişi böyle yaptığı zaman yanlarındakilerin de sıkıntıya düşmesine sebep olur. Fazla açmak zorunda kalacak, problem olacak. Saf tutuş şekli bu. Yani omuzların ve ayakların bitişmez. Safta dikkat edilecek husus bu. Enes Radyalan sonra durumun daha, yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından kısa bir süre sonra, yakın zamanlarda durumun bozuntuya uğradığını işaret ediyor. Diyor ki, şayet gitsen, bunu yapsan, yani omuzlarını, ayaklarını birleştirirsen, sanki onlardan biri hırçın katırlar gibi olur. Yani bir hırçınlık. Yani Bundan rahatsız olur. Ne oluyor? Bu sünnet yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünneti. Böyle bir e, tepki içeren bir e, ifade kullanıyor Enes R.A. Dolayısıyla bugün e, bizim insanlar, mesela camide saf tuttuğun zaman, insanların buna tepki göstermesi çok yadırganacak bir durum değil artık. Çünkü onlar kitaplarında fıkıh kitaplarında işte dört parmak öğreniyorlar. E sen buna işte sünnetin bu şekilde olduğunu öğretiyorsun. İşte adam diyecek ki sana işte ben kitapta okudum, fıkıh kitabında okudum, ilmalde okudum. Dört parmak açılacak. Yani bizdeki durum daha beter. Enes radıyallahu anh'ın hırçın katırlar gibi bir tepkiyle karşılaşmayı bahsettiği zamanlarda Hanefi mesebe yok, Şafii mesebe yok. Yani mezhepleşme yok. Ama cehalet var sadece. Şimdi bu basit cehalet, basit cehalet sebebiyle bir hırçınlaşma var. Bizdeki mürekkep cehalet oluyor bizim zamanımızdaki. Yani insanlar e, hiçbir şey bilmediği zaman, herhangi bir şeyin tebliğe ulaşmadığı zaman basit bir cehaletle cehalet dedirler. Ama mürekkep cehalet ona ulaşmıştır ama yanlış ulaşmıştır. Mürekkep e, cahillerle uğraşmak dolayısıyla çok daha e, büyük bir zorluk, fitnelere, e, sebebiyet verebiliyor. Evet. Yani e, burada yine ataları taklidin kınanması söz konusu. İnce bir e, telmih var buna. Nasıl? Mesela ta Enes radıyallahu an en uzun yaşayan sahabilerden birisi o zamanlarda yani tabiin asrında böyle bir bozulma başladıysa Sonra bu gele gele ne olacak? Şimdiki insanlar işte biz büyüklerimizden böyle gördük. O onlardan, o onlardan ta nereye dayanacak? Tabiine dayanacak belki. Tabiine aslında birilerine dayanacak belki bu uygulamaları. Ama bu uygulamanın kendisi bir cehalete dayalı. Dolayısıyla dinde delil sadece vahiydir. Yani Allah'tan ve Resulü'nden gelenlerdedir. Sahabeler Allah'tan ve Resulü'nden gelenleri uygulamada en güzel örneklerdir. Enes radıyallahu işte tabi'ninle karşılaşan, tabiinden pek çoğuyla karşılaşan bir sahabe olarak bu duruma da bir uyarı yapıyor. Aleyküm selamünaleyhisselam. Uyarı yapıyor. Yani işte birisi tutup da, yani sen bu hadise aktardığında Allah Resulü aleyhisselatü vesselam safları sık tutmayı, düzgün tutmayı emrediyor. Enes radıyallahu da böyle tarif ediyor dediğinde birisi çıkıp işte tabi'inden falanca da işte bu görüşü, Aktarıyor. O böyle yaparmış diye aktardığı zaman bunun huccet olacak hiçbir tarafı yoktur. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü önemli bir nokta. İnsanlar bugün Abdurrazzak'ın İbnevi Şeyben'in musannefleri gibi, e, Sabe, Tabi'in, Tebe i Tabi'in, hatta sonraki imamlar, bunların reyleri ve fiilleriyle ilgili rivayetleri toplandığı kitapları Türkçe tercüme edilmiş olarak okuyorlar. Dolayısıyla sen bu konuda sahip bir hadis biliyorsun, ona dayanarak amel ediyorsun. Fakat yine hadislerle, rivayetlerle amel ettiğini, hadis kitaplarını okuduğunu, bunlarla amel ettiğini söyleyen birisi tutup sana senin amel etmekte olduğun o hadise aykırı tabiinden, tebe tabiinden bir fiil naklediyor. Bu hüccet olur mu? Hüccet olacak bir taraf var mı bunun? Yani sana şunu diyebilir, işte sen bu tabiiden daha mı iyi biliyorsun? Bu yumurta tokuşturma meselesi değil. O zaman deriz ki biz, sen Allah Resulü'nden daha mı iyi biliyorsun? Sen o imamın Allah Resulü'nden daha mı iyi biliyor? Sahabeden daha mı iyi biliyor? Burada hüccet e, gelmiştir. Fakat o, ta o dönemlerde başlayan bir ilimsizlik, e, yanlış uygulamanın yaygınlaşmaz sebebiyle bakın, yani topukları birleştirmekten dolayı Enes Radyalan gibi bir sahabe böyle bir sıkıntı yaşadığını bize anlatıyor. Yani şimdi gitsen onlara ve bunu yapsan omuzlarını, topuklarını birleştirirsen hırçın atlar gibi davranırlar sana diyor. Bunu söyleyen bir sahabe. Yani sahabe karşılaşmış böyle bir tavırla. Bu tavrı gösterenler kimler? Bize göre selef. Bize göre selef yani tabiinden, tebe i tabiinden insanlar yapıyor bunları. Dolayısıyla hucret ancak Allah'tan ve Resul'den gelenlerdir. Ee, Sonrakilerin uygulamaları, sözleri, fiilleri ancak kitaba ve sünnete mutabık olduğunda hüccet değeri taşır. O da istis, istinas deniliyor. Yani bir ünsiyet manasında, delil olarak değil de ünsiyet olarak zikredilir. Mesela ne denir? İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle emretti veya böyle yaptı. Tabiinden falanca da böyle, bununla amel ederdi. Bunu biz istinas olarak zikre Yani tabiinin sözleri ve fiillerini biz delilmiş gibi, delilleri zikrettiğimiz yerde aktardığımız zaman bunun manası onu onun o fiilini delil getirmek değildir. Mesela ne diyoruz? Hasan el Basri secdelerde ellerini kaldırırdı diyoruz. Bu onun delil olmasından dolayı değil. Yani bu konuda hadis olmasa biz Hasan el Basri'nin e, secdelerde el kaldırmasını delil getiremezdik. Neden zikrediyoruz? İstinas, yani bu uygulamada olan, bilenlerin amel ettiği bir uygulamadır diye getiriyoruz. Dolayısıyla e, sen eğer Hasan el-Basri'nin bu fiilini veya sözünü delil getirirsen, bir başkası da çıkar, başka bir tabiinden, işte bu da kaldırmazdı, de ellerini kaldırmazdı diye sana delil getirmeye kalkar. Bunlar bağlayıcı değil. Biz Hasan el-Basri'nin sözünü neden tercih ediyoruz burada? Çünkü Allah Resulü'nün fiillerine, hadislerine, Mutabık olduğu için. Bu konuda delil var zaten. Biz o delile dayanıyoruz. Ve tabiin döneminde bu uygulama devam etmiş. tebe tabiinde devam etmiş. Sonraki alimler de devam etmiş. Günümüze kadar bununla amel eden birileri var. Bunu ne için söylüyoruz? Mesele burada. Ümmetim de kıyamet gününe kadar hak üzere zahir olan bir taife eksilmeden yani eksik olmadan devam edecek. Bunlar hep bulunacak diyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Oradaki taife kelimesinden istinas etmek. için. Taife bir kişi. En azı bir kişidir. Yani tayfa deriz ya, Türkçe'de tayfa denir. Tayfa denince sanki böyle çoğul gibi anlaşılıyor. Arap dilinde tayfe bir kişi de olabilir. Yani bir kişiye de tayfe denir. E, bin kişiye de tayfe denir. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisinde asırlardan herhangi bir asırda bazen Mevcut sünnetle, kitap ve sünnette e, mevcut olan sünnetle bir kişi bile amel etmiş olabilir. Bu devam edecek yani. Biz bunun tabiinden, tedavid tabiinden ve sonraki alimlerden uygulayanları zikrederken, işte bu manayı ispat etmek için zikrederiz. Yoksa onun delil olmasından dolayı değil. Biri de tutup der ki, işte falanca alim de secdelerde kaldırmıyordu der. Bu hüccetleri taşıyan bir <gülüyor> şey değil. Ondan sonra da bize şöyle bir suçlama yapıyorlar. Diyorlar ki, işte alimlerin fetvalarından, sözlerinden işine gelenlerini alıyor. İşine geleni almıyor. İşimiz delilse, evet delile geleni alıyoruz, delile gelmeyeni almıyoruz. Eğer işle kastedilen delilse, evet işimize geleni alıyoruz, işimize gelmeyeni almıyoruz. Delille uyanı alıyoruz, delille uymayanı almıyoruz. Bir alimin her sözünü alacaksın diye bir şey yok ki. Öyle yaptığın zaman zaten alimin Rab edilmiş olursun. Her alim her meselede e, isabet edemez. Böyle bir örnek de yok yani. Bir alim düşünün ki her meselede isabet etmiş olsun. Bu mümkün değil. Tarihte yok. Bu sebeple biz e, ancak delillere tabi oluruz. Delil dediğimiz şey sadece vahiydir, kitap ve sünnettir. Alimlerin sözlerinde kitap ve sünnete mutabık, bu delillerle desteklenmiş olduğu takdirde, o delille aykırı olmadığı takdirde zikrederiz. Bunun manası istinastır, delil getirmek değildir. Tıpkı zayıf hadisleri zikretmemiz gibi. Mesela bir konuda kitabın delaleti açıktır, sünnetin delaleti açıktır. O manada böyle de bir hadis rivayet edilmiştir diye bazen zayıf hadisi getiririz. Bu istinas içindir. O zayıf hadisi delil getirmekten dolayı değil. O hadisin içeriği başka hadislerle desteklenmiş, delil olarak sabit ama bu kanaldan da gelmiş. Fakat bu kanal zayıftır deriz mesela. Zayıf olduğunu belirtmek suretiyle. Yoksa zayıf hadis e, delil olmaz. Aynı şekilde reyler yani şahıslara ait Allah Resulü dışında şahıslara ait görüşler, fiiller aynı şekilde e, hüccet değeri taşımazlar. 277. rivayet Ayşe radiyallahu anh'a'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah ve melekleri saflar halinde namaz kılanlara salat ederler. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Bunu Serraç Ebul Abbas es-Serraj Müsned'inde, İbnü Uzeyme, İbn Zeyme, İbn İbkan, Hakim Ahmet, İbn Mace, Abd bin Humeyd, İbn Ubeyb el-Camide, İsfahanet Tergip İbnül Münzir Elevsat'ta, levsatta İbn Memend e-Mahles'inde, Ebubekir ez-Zubeyri Fevaid'inde, Beyhaki Sünen'de İbn Asakir Tarih'inde rivayet etmişlerdir. Elbani de sahihada sayh olduğunu belirtiyor. Evet, burada saflar halinde namaz kılanlar, yani safı ikame eden, e, sünnette az önce de e, Enes R.A. rivayetinde anlatıldığı veçiyle saflar düzgünce tutan, cemaatle namaz kılan kimselere Allah ve melekleri salat ederler. Sütre edinmek, 278. rivayet Enes bin Malik R.A. den geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Musalla'da, bayram namazını bir harbe-i sütredinerek kıldırdı. Bu hadis-i şartına göredir. İbnül Münzir el-Evsatta, i̇bn Zeyme, İbn-i Mace Mucem-ül Taberani İbn-ül Fiil Cüzün'de rivayet etmişler. Muhbil bin Hadice Müsait'de sayı olduğunu belirtmiştir. Evet. Musallada yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bayram namazını musallada kıldırıyordu. Açık bir alana çıkıyorlardı. Yani kabristanın, belki kabristanın yakınlarında bir yerdi bu musalla. Orada bayram namazını bir harbeyi, yani büyük şiş, mızrak gibi bir şey, onu dikmiş, onu sütredinerek kıldırdı. E, Sütredinmenin sünnet oluşu e, ifade ediliyor bu hadisde. E, müstetiren bir harbetin, yani bir harbeyi, bir e, mızrağı demek ki e, sütre edinebiliyor insan yani kalınlık, incelik, hacim bakımından ince bir değnek bile sütre olabilir insana. Ee, buradan bu hüküm çıkar. Ee, burada boyut, yani boyu hakkında bir sınırlama yok. Allah Resulü'nün bir uygulaması. Sütreye yakın durmak. 279. rivayet Sehil bin Ebi Hasme radiyalanit'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz sütreye doğru namaz kıldığı zaman ona yakın dursun da şeytan onun namazını kesmesin. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i Kani, Mucem-i Nesai, Ebu Davud, İbn-i İbn-i İbn Zeyme, Hakim, Ahmet, Sünen'in de Şafi, Tayalisi, İbn-i Ebi Şeybe, Taberani, Hümeydi, Tahavi, Lasarda ve Lasarda, İbn-i Hayseme tarihinde, i̇bn Münzir, El-Efsat'ta, i̇bn Azm, el Muhallada, Ebu Naim, Marfe'de ve Beyhak-i rivayet etmişlerdir. Elbani, Sayha'da tarihcedir. Sütreye doğru namaz kılındığı zaman, yani sütre edindiğin şey artık bir duvar mı, bir değnek mi, yoksa hacimli başka bir şey mi, bir kanepenin kenarı mı neyse, ona yakın dursun. Yani aradaki mesafe uzun olmasın. Yani sütreye yakınlaşmak emrediliyor burada. Bunun illetinde şeytan onun namazını kesemesin diye bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Namaz kılarken önünden bir şey geçen kimse 280 oğlu rivayet İbn Abbas radyalanmadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken önünden bir koyun geçecek oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun önünden geçmemesi için karnı kıbleye yapışıncaya kadar kıbleye ilerledi. Bu hadis Bukhari'nin şartına göredir. Hakim İbn-i Zeyme ziyav El-Muhtare'de İbn-i rivayet etmişler. Mukbil bin Hadice-i e tarih etmiştir. Demek ki kişi Böyle akıl sahibi olmayan hayvanlar işte koyun gibi bir şey geçecek olduğu zaman önünden sütreyle arasından o zaman sütreye kadar ilerleyebiliyor. Namazda bu hareketi yapabilir. ilerleyip geri yerine gelebilir. Ama sütreyle arasından geçmesine izin vermemeli. Evet. Fiili olarak Allah Resulü bunu göstermiştir. Sütrenin önden geçenin namaza zararı yoktur. Yani namaz kılanın önünden değil, önüne diktiği, önüne belirlediği sütrenin önünden geçerse kişinin namazına bir zararı yoktur. 281 nol rivayet i̇bn Abbas radıyallahu anh'a'dan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken Kureyş'ten biri, birbiriyle kavga eden iki kız çocuğu geldi. Onları dizleriyle tuttu ve aralarını ayırdı ve namazına devam etti. Ben ve Haşimoğullarından bir çocuk, bir eşek üzerinde önünden geçtik, sonra namaza girdik, yerinden ayrılmadı. Bunu Ebu Yala, Ahmet bin Anbel, Ebu Davud, Nesayi İbn-i Zeymez, yal el-Muhtare'de, İbn-i İbban, i̇bn Cad, Müsned'inde, Taberani, Müslim'in şartına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadi, Cami-i Said'de taric etmiştir. Evet, burada e, Nebi ve vesselam, Namaz kılarken birbiriyle kavga eden iki kız çocuğunu dizleriyle tutup aralarını ayırıyor. Hanefi mezhebine veya bazı mezheplere göre, diyelim sadece hanefilerde değil, diğer bazı mezheplerde de bu görüşü belirtenler var, çok fiilde bulunmak namazı bozar. Onlar böyle zikrederler. Yani çok fiilin tarifinde şöyle yaparlar. Bir kimsenin namazda mı değil mi olduğu konusunda, e, sana kanaat oluşacak hareket derler. Amel. Nedir? Mesela bir adam şu fiili yaptığında işte namazda olan böyle bir şey yapmaz diye kanaat ettiğin amel namazı bozar derler. Bu gibi koydukları kaydelerin çoğu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan fiili ve kavli olarak sabelerden e, uygulama olarak gelip de Allah Resulü'nün e, takrir ettiği, onayladığı fiiller olarak rivayet edilen hadislere Aykırı fetvalardır bunlar. Görüldüğü gibi burada namaz esnasında birbiriyle kavga eden iki kız çocuğunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dizleriyle ayırıyor. Tabi burada konuşma yok. Yani namazı bozan konuşma gibi fiil söz konusu değil. Ama fiili olarak bir hareket var. Bu namazına devam ediliyor. Namazla devam etmesine engel olmuyor. Sonra ben ve Haşimoğullarından bir çocuk diyor İbn Abbas radiyalarına. Kendisi de bir çocuk o sırada tabi. Allah Resulü hayattayken İbn Abbas çocuktu. Bir eşek üzerinde önünden geçtik diyor, sonra namaza girdik, Allah Resulü yerinden ayrılmadı. Bu hadis İbn Abbas'la beraber gelen bu çocuğu, bunlar bali çocuklar yalnız çocuk derken, harbenin yani sütrenin önünden geçtiğine yorumlanır. Böyle yorumlanmakta zaten. Önceki e, rivayet de yine i̇bn Abbas radıyallahu anh'a. <gülüyor> yine sütrenin vacip olduğunu gösteren daha pek çok rivayetler var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın emri var bu konuda hem hem de fiili olarak az önce geçen uygulaması gibi bir uygulaması var. E, bunların ravisi de, ravilerinden birisi de i̇bn Abbas radıyallahu anh'a. Bunu da i̇bn Abbas radıyallahu anh'a anlatıyor. Bu hadislerin arası böyle cem ediliyor. Yani İbn Abbas ve bu çocuk eşek üzerinde geldiklerinde e, sütrenin önünden geçmiş olmalıdır. Bunun namaza bir zararı olmaz sütrenin önünden geçtiğinde. Ama eğer sütreyle Allah Resulü'nün arasından geçtiyse diğer hadislere ters düşer. Böyle bir e, ters düşmeyi, tenakuzu ortadan kaldıran yorum budur. Yani harbenin şeyin e, sütre olarak belirlediği şeyin önünden geçmiş olmalar. Şeyde zaten sıkıntı yok. Mesela e, imamın süresi cemaatin stresidir. Yani imam bir sütre belirlemiş. Ona doğru namaz kılarken arkasından, imamın arkasından geçebilirsin. Arkasındaki safların önünden geçebilirsin. Onun arkasındaki safların, ta en arkadaki safa kadar onların önünden geçebilirsin. Buna bir sıkıntı yok. Çünkü imamın stresi cemaatinde stresidir. Ama burada eee önünden geçtik derken Allah Resulü'nün önünden geçtiğinden bahsediyor. Dolayısıyla e, burada cemaatle yorumlanamaz. Tek e, çıkar yol sütrelin önünden geçmiş olmalarıdır. <gülüyor> Namazı kesen şeyler 282 ne oldu rivayet Abdullah bin Muğaffel radiyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Namazı köpek eşek ve kadın keser. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bunu Ruyani Müsned'inde İbn İban Ahmed İbn Mace, Taha Üşruman Lasar'da rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Mugafel radıyallahu an diyor ki: Allah Resulü böyle buyurdu. Üç şey namazı kesiyormuş demek ki. köpek, eşek ve kadın. İbn Abbas'ın ne geçiyordu. Biz eşekle uğradık, önünden geçtik. Bak bu hadise aykırı mesela o. Dolayısıyla diğer hadisi Allah Resulü'nün stresinin önünden geçmiş olmasıyla yorumlamak zorunlu oluyor. Aynı hadisi Enes bin Malik 283 283'ün olduğu rivayette şöyle rivayet ediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ''Namazı köpek, eşek ve kadın keser.'' Bu da Bukhar ve müslim şartlarına göredir. Bunu da Bezzar, Ziyahül el Mahdis El-Muhtare'de, El-Muhallisiyatta Dara Kutlu, Hatip tarihinde, Kati'i Cüzü el vefedinar adlı eserinde, Haris bin Ebi Usame Müsned'inde, İbnül ül Münzir Efsat'ta, İbn-i el muhallada rivayet etmişler. Şeyh de sayül Müsned'de tarih etmiştir. Her iki hadisin manası da aynı. Böyle, böyle bir hadis, bu manada bir hadis Ayşe Radyo Lanha'ya ulaşınca e, bizi işte Ka şeyle, köpekle ve eşekle bir mi tuttunuz, diyor. Halbuki ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın önünde cenaze gibi uzanırdım. Ee, o da işte eskiden çera yoktu evlerde. Kandiller yoktu. Ee, secde edeceği zaman ayağıma vururdu. Ben ayağımı toplardım. O da secde ederdi. Ee, bunu anlatıyor. Ee, burada yani Allah Resulü'nün bu fiiliyle bu hadisi, aykırı gördüğünden bu hadisi ee, kabullenemiyor Ayşe radiyallahu anh'a. Yani ravi'de bir yanlışlık var galiba diyor. Fakat e, görüldüğü gibi Bukhara ve Müslim'in şartlarına göre olan sayı isnaplarla başka sahabelerden de gelmiştir bu devlet. Yani Allah Resulü e, bunu söylemiştir. Burası kesindir. E, yani mütevatirdir haliyle bu hadis bizim için. Köpek, eşek ve kadın namazı keser. Ama ne demek ki bu? Sütreyle kişinin önünden geçtiği zaman Şurasına dikkat edin. Kişi başka birisini sütre edinebilir. Yani mesela birisine dersin ki işte arkana dön. Ben seni sütre edin, namaz kılacağım. Bu mümkündür. fiili olarak uygulamada vardır böyle. O sütre edinebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Dolayısıyla sütre edinmek meselesi farklı bir şey. Ama sütreyle senin arandan köpek, eşek veya kadın geçtiği zaman namazı keser diyor. Biz böylece iman ediyoruz bu hadise. Yani e, bunun yanı sıra bunun manası köpek, eşek ve kadından başkası senin namazını kesmez demek değil. Yani burasını da anlamak lazım. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam koyun geçmeye çalışırken engelliyor. Yani koyunun geçmesine müsaade etmiyor. Fakat e, burada başka bir mana olmalı. Yani burada diğeri fiili bir hadis engel oluyor koyunun geçmesine fakat burada namazın kesildiğinden bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani namaza mani bir durum teşkil ediyor bu kesmek ne demektir namazı bozar mı yoksa huşusunu mu kaybettirir ne olur yani bu konuda bir açıklık yok yani net bir açıklık yok ama namazı keser diyor bu sebeple bu kesmenin manası nedir? İşte namazı bozar mı? Yoksa sevabını mı götürür? Biz bilmiyoruz. Bize düşen şey bu üç şeyin en azından veya işte diğer hadiste geçtiği gibi dört şeyin veya daha fazla şeyin bir tek akıl bali olmayan çocuklar istisna edilmiştir. O konuda da Allah Resulü'nün uygulaması olduğundan dolayı. Bunların seninle sütren arasından geçmesine müsaade etmeyeceksin. Ama birisini sütre Kadın da olabilir bu yani hanımın arkasını döner sen onu sütre edinip namaz kılabilirsin ama sütrenle senin arasından e, bir şey geçmesine müsaade etmeyeceksin yani hadislerin bu konudaki e, yönlendirmesi bu şekilde Akıl bali olan çocuk hariç mi bu sütreli onun arasında? tabii ki o geçemez akıl tabii. bali olan akıl bali olmayan çocuklar o zaman, yani o da Ondan işte yok yani e, umame torunu umame Geldiğinde onu omzuna alması, işte tekrar koyması, namazda tekrar alması, secde sırada koyması. Bunun gibi fiiller var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan. Tabi e, aklı ermeye başladığı andan itibaren çocuklara bunun öğretilmesi gerekir. Yani namaz kılanın stresiyle namaz kılan arasından geçilmemesi gerekir. Geçecekse ileriden geçsin. Yani strenin arkasını dolaşsın. Bu edep öğretilmeli çocuklara de elleri kaldırma şekli, 284 no olur rivayet. Ebu Ureyre Radiyaland'den, şayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin önünde olsaydım, elbette onun koltuk altını görürdüm. raüllerden Ubeydullah bin Muaz dedi ki, Lahik Rahimullah dedi ki, namazda onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçemediğini görmüyor musun? Yani e, arkasından görüyor, yani önüne geçemeyecek arkasından görüyor. Bu ne demek? Tekbirde koltuk altlarını görüyorsa o zaman bayağı kaldırıyor ellerini Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Böyle. Musa bin Mervan Errakqi ise şunu ekledi. Yani tekbir aldığı zaman ellerini kaldırmasını kastediyor. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Bunu Ebu Davud ve Nesai rivayet etmiştir. Mukbil bin Hadi Cami Said de tahric etmiştir. Elleri kaldırırken koltuk altları görünecek şekilde kaldırmak sünnettendir. Namazda imama tabi olmak, 285 nolu rivayet, Cabir Radyalan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir ata bindi, bir hurma kütüğüne tökezleyerek düştü ve ayağı yaralandı. Onu ziyarete gittik ve Ayşe Radyalan'ın odasında oturarak nafile namaz kılarken bulduk. Biz de arkasında kıyama durduk. Bize işaret etti, biz de oturduk. Namaz bitirince şöyle buyurdu, İmam oturarak namaz kıldığında siz de oturarak namaz kılın. İmam ayakta namaz kılarsa siz de ayakta namaz kılın. Farislilerin yani İranlıların büyüklerine yaptıkları gibi yapmayın. Yani onlar yani acem milletleri, büyükleri, kralları, valileri neyse bunlar otururlar, hizmetkarları ayakta beklerler, köleleri ayakta el pençe divan beklerler. Bunu eleştiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir saygı anlayışını kabul etmiyor. Onlar gibi yapmayın. Namazda da böyle olmaz. Yani imam oturuyor, cemaat ayakta olmaz. İmam oturarak kıldırıyorsa namazı cemaat de oturarak kılsın. İsterse imam hastalığından dolayı bunu yapıyor, cemaat sağlam olsun. Çünkü bunun üzerine söyleniyor bu hadis. Ve bu olay... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından 6 ay kadar önce oluyor. Yani kısa bir zaman önce oluyor. <gülüyor> Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Müslim benzer lafızla rivayet etmiştir. Bu lafızla birebir değil ama yakın lafızla rivayet etmiştir. Bunu Ebu L abbas Es-Serraç Hadis-i Serraç'ta i̇bn Zeym ve Bukhari Edebül Müfret'te Ebu Davud İbn-i İbban, İbn-i Şeybe Mucemül Efsat'ta Taberani Ebu Yala, Darek Kutni ve Beyhaki rivayet etmiştir. Elbani İrvalül Galil'de sayı söylemiştir burada şu fayda da anlaşılıyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın nafile namaz kıldığı belirtiliyor özellikle ve arkasında cemaat olduklarından. Yani nafile namazda da bazı nafile namazlarda cemaat olunabileceği çıkıyor buradan da. 286 olur no rivayet Aişe radıyallanha'dan Ebubekir radıyallan insanlara namaz kıldırdı. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem de arkasındaki saftaydı. idi rivayete dikkat edin. Ebu Bekir radıyallahu anh, bir sefer bu şekilde namaz kıldırdı Allah Resulüne. O da vefat ettiği zamandaki. Son namazı yani bu. Onun ravisi Ayşe radıyallahu anh'a. Bunu da Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Bu hadis Bukhari'nin şartına göre geliyor. Ee, başka kitaplarda şunu görürsünüz. Yine Bukhari'de yani kütübiste de geçiyor. Bukhari'de de var bu. Ayşe radıyallahu ha. Ee, namazı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın oturarak kıldırdığını, Ebu Bekir ona tabi olduğunu ve cemaatinde Ebu Bekir tabi olduğu şekilde yorumlanıyor yani. Bu şekilde Allah Resulü oturarak diğerleri ayakta kılmış gibi e, bir mana anlaşılıyor diğer rivayetten. Ah, burada açık bir şey var, net olan bir şey var. Diyor ki, Ayşe Radyalan'a söylüyor. Ebu Bekir Radyalan insanlara namaz kıldırdı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de arkasındaki saftaydı. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh, ayrıntılı rivayet hatırlarsanız, işte geri çekilmek istiyor, Allah Resulü yerinde kalmasını işaret ediyor. Diğer sabilerin, yani erkek sahabelerin anlattıkları rivayetlere, Ayşe radıyallahu anh'ın şu hadisinin birebir mutabık olduğunu görüyoruz burada. Ama bu kadardaki diğer rivayette bir hata var, ya bir hata var, yahut da Ayşe radıyallahu anh'a, görüşünü değiştirmiş olabilir. Çünkü erkeklerin arasındaki o ayrıntıyı erkek sahabiler biliyor. Belki erkek sahabilerin bu konuda ayrıntıya dair rivayetleri Ayşe radıyallahu aha'ya ulaştı da belki değiştirdi görüşünü. Bu daha şey gözüküyor, baskın gözüküyor bu ihtimal. Bunu İbnü Zeym, İbn, Zeymi, İbn İbban Ebu Havane Müsned'inde, Ahmet Nesai Sünen'inde ve Sünenü Kübra'sında, İbn Hazm el Muhallada ve Buhaki rivayet etmişlerdir. Burada İbn-i Uzeymi Raymullah'ın geniş bir açıklamasını e, fayda olarak not düşmüşüz. Önemli bu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin İbn-i Uzeymi söylüyor. Vefat ettiği hastalığında namazı oturarak kıldırdığı ve Evbekir Bekir anh ile cemaatin de ayaktan namaz kıldıklarına dair haber sahih değildir. İsterse Bukhari'de olsun. Çünkü Mesruk ve Ubeydullah bin Abdillah'ın Ayşe radiyallahu anh'dan rivayetlerinde Ebu Bekir radiyallahu imam olup Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ona tabi olduğu belirtilmektedir. İmam Ebu Bekir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cemaat de yani safda Bu Hişam'ın babası yoluyla Ayşe radiyalanadan yaptığı rivayete ve İbrahim'in El Esved yoluyla Ayşe radiyalanadan rivayete zıttır. Bu zıt dediği rivayetlerde tam aksi belirtiliyordu. Şube bin el Haccac El Ameş'in İbrahim, o El Esvet, o Ayşe radıyallahu anh'a yoluyla rivayetinde insanların kimisinin Ebubekir Bekir anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde olduğunu söylediklerini kiminin de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir önünde imam olduğunu söylediklerini açıklamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin atından düştüğü zaman cemaate imam oturarak kılıyorsa onların da Oturarak kılmalarını emretmesinin nesk iddia etmeleri ise nakil yönünden sahih değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sahih isnatlarla mütevatir olarak gelen haberlerde yaptığı ve emrettiği sabit olan bir şeyin ihtilaflı bir rivayet ile nesk iddia etmek alim bir kimseye caiz değildir. Yani burada ihtilaf var. Yani Ayşe radıyallana'dan yapılan rivayetlerde ihtilaf var. Ayşe radıyallana böyle mi dedi, böyle mi dedi? Yani alttaki raviler farklı iddialardalar. Ama mütevatir rivayetlerde, hem de Allah Resulü'nün vefatına yakın zamanlarda emrettiği şey, imam ayaktaysa ayakta kılacak cemaat, oturarak kılıyorsa oturarak kılacak. Yani bu mütevatir, o açık. Bir grubun Ayşe evet. radıyallahu anhadan rivayet ettiği ve metninde ihtilaf bulunan rivayette söz konusu edilen durum, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sakındırmış olduğu bir durumdur. İmamın oturarak kılıp cemaatin ayakta kılmaları, Faris ve Rumların büyükleri otururlarken kendilerinin ayakta durmak suretiyle yaptıkları bir tazim şekli olarak yasaklanmıştır. İlgili yerde bu rivayetleri zikretmiştik. O halde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı sabit olan bir şeyi emretmek nasıl mümkün olur? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sayh olarak gelmiştir ki böyle bir davranış Faris ve Rumların adetlerine uymak olduğu için sakındırılmıştır. Bu sakındırmadan sonra bunu mübah kılıp emretmesi sahih değildir rivayetler konusunda bilgili olanlar arasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin namazı oturarak kıldığı ve ayakta kılmaya gücü yeten cemaate de oturarak kılmalarını emretti hususunda bir ihtilaf yoktur. Yani bu rivayetin sıhhati konusunda bir ihtilaf olmadığı gibi aynı zamanda mütevatir der bu hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cemaate namazı oturarak kıldıran imama tabi olup oturarak kılmalarını emretmiş, İmam oturarak kıldığı zaman onun arkasında ayakta namaz kılmaktan sakındırmıştır. Bunun nesk hususunda da ihtilaf edilmiştir. Nakil bakımından zikretmiş olduğumuz fiil ve emrin nesi sayh olarak gelmemiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sayh olarak gelen ve ilim ehlinin sıhhati üzerinde ittifak edip ihtilaf etmedikleri şey kesindir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sayh olarak gelmeyen haber ise şüphelidir. Kesin olanın şüpheli olan sebebiyle terki caiz değildir. Kesin olan bir haber ancak yine kesin olan bir haberle terk edilebilir i̇bn böylelikle bu sözleriyle e, bu konuda fıkhi e, boyutunu da eklemiş oluyor. Yani açık, bu açıklamalarıyla e, Cem ve Tercih yoluna gidecek olursak eğer Ayşe Radyalana'dan her iki rivayet sahihse, yani Cem yolunu söylüyorum ilk önce, Tercih'e gitmeden önce yani Cem imkanı varsa Tercih'e gidilmez. Usül bunu gerektirir. Cem yolu nedir? Ayşe radıyallahu erkek sahabelerin anlatımından sonra bu kanaatini değiştirmiştir. Dolayısıyla diğer raviler kanaatini değiştirdikten sonraki şu sözünü rivayet etmişlerdir. Her iki rivayette sayittir. Tercih yoluna gelecek olursak, şu rivayet, yani Allah Resulü'nün Ebubekir radıyallahu anh, uyarak namaz kıldığı rivayet, hem diğer sabilerin rivayetlerine mutabıktır, mütevâti hadislere, hem bu konudaki şu emir ve yasak hadislerine mutabıktır. Ee, onlara karşı tercih edilecekse, onlara aykırı olan rivayeti tercih edecek değiliz. Yani tercih yapılacaksa da eğer, tercih edilecek hadis yine bu hadistir. Yani Ayşe Radyalan'a demiştir ki, namaza Ebu Bekir Radyalan kıldırdı, Allah Resulü de onun arkasında saf oldu. Evet, Namazda elleri bağlamak 287 olur. rivayet İbn Abbas radıyallahudan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biz nebiler topluluğu iftarda acele etmemiz, sahuru geciktirmemiz ve namazda sağ ellerimizi sol ellerimiz üzerine koymamız ile emrolunduk. Kim emretti? Yani nebileri emreden kimdir? Allah azze ve celle. Bunu Ziyavül Maktisi, El-Muhtare'de, İbni Bantayali'si, Ab bin Hümeyt, Taberani, Dare Kutni, Beyhaki rivayet etmişlerdir. Bu şartına göredir. Ee, yani e, Allah Azze ve Celle'nin bütün peygamberlere emrettiği şey, bakın ne kadar önemli konular, iftarda acele etmek, sahuru geciktirmek ve bunlarla beraber zikredilen şey namazda sağ ellerimizi, sol ellerimiz üzerine koymak. Bu Allah'ın emridir. Yani Nebi aleyhisselatu Vesselam diyor ki, biz nebiler topluluğu, yani bütün nebiler olarak bütün peygamberler bununla olunduk. Allah böyle emretti. Bütün nebiler uyumak için, tabi olmak için gönderilmiştir. Biz de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bu konuda uymakla memuruz. Dolayısıyla işte namazda sağ el sol ele üzerine koymak farz mıdır, sünnet midir, namazın şartı mıdır, değil midir? Bunun gibi tartışmalara hiç gerek yok. Bu Allah'ın emridir. Yani bunu yapmak gerekir. Emirlerde asıl olan farz olmasıdır. Aynı şekilde iftarda acele etmek, savru da geciktirmek. E, yeri geldiğinde o konulara da, yani oruç bölümlerinde e, bahsedeceğiz inşallah. 288 nol rivayet Abdullah bin Mesud Radyaland dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem benim namazda sol elimi sağ elim üzerine koyduğumu gördü ve sağ elimi tutup sol elimin üzerine koydu. Bunu e, Müslüm'ün şartına göre bir sınatla Darekutni, Nesai, Ebu Davud, Ebu Yala, Bezzar, İbnazm el Muhallada, beyhak ve Sehmi tarih Cürcanda rivayet etmişlerdir. E, bu da işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte yanlış bir hareket yapan kimseye karşı böyle bir düzeltme yaptığını gösteriyor. Yani şayet bu basit bir şey olsaydı, yani çok önemsiz bir detay gibi anlaşılacak bir şey olsaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle müdahale etmezdi. Sorularını sağlar elin sağ üzerine koymuş. Mesela Şiirler iddia eder ki namaz, namazda elleri bağlamak gerekmez. Onlar ellerini savunacağı görüşündedirler. Bazıları Malik'lere de nispet ediyor. Yani Malik'i sebinde bu kavilde olanlar var. İmam Malik'e nispet ediyorlar. İmam Malik'ten bu sahih değildir. Yani İmam Malik'in ancak şöyle bir tevil yapılmış, cem yoluna gidilmiş. İmam Malik'in yedi dayak sebebiyle, kırbaç, yani yöneticiden yedi kırbaçlar sebebiyle omzu düşmüş ve elini bağlayamaz olmuş. Bu sebeple elini bağlamadan namaz kıldığı görülmüş. Zannetmişler ki bu İmam Malik'in kavlidir. Böyle zikredilmiş yani e, Malik'in mezhebinde İmam Malik'in görüşüne göre namazda elleri salmak sünnettir diye. Böyle görüş zikredenler var mezhep içerisinde. Fakat İmam Malik'in kendisi muvatta'ya baktığımız zaman Sehl bin Sadr radiyallahu anh'ın işte e, bizler yani sahabeler olarak diyor bizler derken e, namazda ellerimizi bağlamakla olunurduk sözünü rivayet ediyor. Yine İbn-i bu manada bir rivayeti var. Şimdi İmam Malik bu hadisleri rivayet etmişken buna muhalif bir görüş beyan etmesi düşünülemez. Yani muhatta kitabında zikrettiği şey budur İmam Malik'in. Dolayısıyla eğer gerçekten böyle bir şey varsa yani İmam Malik ellerini bağlamadan namaz kılmışsa, böyle bir şey rivayet ediliyorsa böyle bir cem yolu makul gözükebilir. Yani bazı alimler zikrediyor bunu omuzu düştüğü için bağlayamadan namaz kıldı, olmuş diye. Doğrusunu Allah bilir ne kadar doğrudur, ne kadar sahiptir Bu konuda bir ayrıntı yok. Fakat bizim bildiğimiz şey şu, biz İmam Malik'in yaptığına değil, rivayet ettiğine bakarız her şeyden önce. Rivayet ettiği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu emretmiş olduğudur. Burada da i̇bn Mesud Mesud anh diyor ki geldi müdahale etti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu basit bir mesele değil. Böyle tercihe kalmış. İster sol elini bağla, ister sağ elini bağla, ister göğsünden bağla, ister göbeğin altından bağla, istersen sal. Yani bu tercihe kalmış bir şey değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sayı sabit olarak gelenler bu elleri bağlamanın, sağ eli de sol elin üzerine gelecek şekilde bağlamanın farz olduğu şeklinde. Yeri, bağlanacağı yer konusunda da göbeğin üzeri, Göbeğin üzeri derken şöyle göbeğin üstü değil, göbeğin göğüs bakımından, yani göğüse yakın olan bölgesi. Göbek bölümünün üzeri, göbeğin direkt üzeri değil yani. Göğüsle bir yer. Başka bir sabit bu sebeple göğüs üzerinde bağlardı diyor. Yani bu şekilde bağlamak, ister böyle bağlasın, bilekten bağlasın, ister şu kolundan bağlasın, dirseğe yakın yerinden. Bak tenevvat burada, ister buradan bağlar, ister buradan bağlar. Ama bağlanacağı yer, mekan, göbeğin göğüsle bir bitiştiği yerdir. Burası. Hatta Ali ve İbn Abbas radyalanmadan gelen rivayetlerde Fesalli li rabbike venhar ayetinin tefsirinde venhar kelimesi namazda elleri bağlamak. Yani kurban kes diye tercüme ediliyor ya. Venhar kelimesinin manası namazda ellerini göğsüne bağla demektir. Diye e, aktarıyorlar. Böyle tefsir ediyorlar. Kevser suresindeki o ayeti. Neden? Nahir, devenin... Mesela nahir, kurban kesmek demek. Niye kurban kesmek? Çünkü deve boğazlanır. Devenin boğazı neresi? Göğsünden boğazlanıyor. Onunla alakalıdır. Yani nahir kelimesi aslında göğüs kısmıdır. Venharı, venhar'ın manası... Namazda ellerini göğsünün üzerine bağla demektir diye İbn Abbas'tan ve Ali bin Ebi Talib Radyalant'tan Hasan, tariklerle rivayetler gelmiştir. Yani Rabbin için namaz kıl ve ellerini göğsünün üzerine bağla. Kevser suresindeki emir bir açısı böyledir. Evet. Tuhaftır bu rivayet Ali Radyalant'tan gelmesine rağmen Şiiler el bağlamadır. <gülüyor> Evet, Allah izin verirse imamın arkasından Amin demek. Başlayıla bir sonraki derste devam edeceğiz. 289. rivayetle. <gülüyor> amin ve eshedenla ilahillan tevhidkelar ve ve